Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da İstanbul Kazan Biz Kepçe programında Ben Özlem Altınkaya Genel, Hocam Murat Güvenç bir aradayız Bugün vapurlarla ilgili üçüncü programımızı yapıyoruz Farkında olacağınız üzere vapurlardan bahsetmeye <gülüyor> Doyamıyoruz <gülüyor> Evet, özellikle Sermet Muhtar Alus'un eşliğinde vapurlardan bahsetmeye Doyamıyoruz Bir önceki programda hocam vapurların Gündelik hayat ritimlerini e, nasıl şekillendirdiğinden bahsetmiştik. Vapurun nasıl bir e, kamusal alan olduğunu, e, ne takı, e, ne gibi e, altyapı ağlarına dahil olduğunu, e, bu tür konulardan bahsetmiştik. Ve birazcık da bu vapurları kullanan e, komünitelerin dememde bir sakınca yoktur herhalde. Bunların yani nasıl bir e, kamusallık e, olduğunu ve bunun kimlerden oluştuğundan e, detaylıca Sermet Muhtarolus'un e, bize anlattığı üzere e, bahsetmiştik. Yani bir çeşit bir çeşit vapur e, yolcusu profili çizdi. Profili, evet. evet, evet yani evet. bu bu bu profili gördüğümüz zaman görüyoruz ki yani o tarihlerde yüzyılı başında e, karşıya gidip gelen insanlar. Öyle sıradan insanlar değil bir. İkincisi evet. de karşıda oturan insanlar da sıradan insanlar değil. Genellikle e, Osmanlı yönetiminin en üst kademe evet. e, yöneticilerinden oluşuyor. Ve o da tabii Kadıköy'ün o tarihteki e, yaşam e, düzeniyle e, doğrudan ilişkili. 1930'lara geldiğimizde bunun e, o caddelerle ilgili yapacağımız programda bunun artık böyle olmadığını... Ve o bölgenin hızla mülüsüzleştiğini göreceğiz ama 100 yıl başında durum böyle değildi. Şimdi şeyin e, e, Sermet Muhtar Alus'un e, anlatısında e, böyle bir e, yorumlu okuma ile devam edebilirsek vapur bir çeşit e, kent hayatına katılan o kadar da edilgen olmayan etken bir e, bir aktör. Ve vapurun artık böyle bir şeyi var, bir kimliği var. Yani vapur bir kent hayatındaki yani Louis Manford'un deyimiyle kentin tiyatral yani böyle tiyatromsu ortamında bir aktör. Yani gerçekten bir rolü var. Aktör olduğu için vapurun hızı, hızı, boyası, oturma düzeni... E, hisa, e, bağladığı iskeleler e, birdenbire yeni yeni anlamlar e, kazanıyor. Hiçbiri de aslında tesadüfi değil ve yani kentin bir çeşit kimliğinin oluşmasında da vapur birdenbire e, bir, bir şey e, bir bir, bir, e, bir işte kahraman yani kentin evet. kentin bir kentin aktörlerinden, kahramanlarından olmazsa olmazlarından bir tanesi haline geliyor. Fransızca'da bir deyim vardır. Eğer sen olmasaydın yani <gülüyor> e, sen olmasaydın biri seni icat etmeliydi diye bir şeyleri vardır. Yani olmazsa olmazı anlatmak için hı hı. E, kullandıkları bir şey. E, i̇şte buradaki Servet Muhtar'ın e, şeylerinden e, anlatısından da e, vapurlarla kurduğu böyle bir diyalog var. İsterseniz ee, Özlem, ee, Özlem bize bu e, bu kısma ilişkin bir parçayı okusun. Yani şöyle belki bir daha önceki programlarda da ilişkilendirecek olursak e, evvelki programımızda aslında kısa bir giriş yapmıştık. E, kendisi Ahmet Rasim'e e, referans veriyordu vapurlardan bahsederken. E, diyordu ki 1-2-3 numaralı ilk emektarlara yetişemedim. Onlar görmüp Evet, onlar bir önceki e, şeye Hı -hı. ait. Gel gelelim dört ve beş numaraları mis gibi bilirim. Ee, daha sonra evet bunları e, Ahmet Rasim'in Tontonu Bahriler dediğinden yani siz kahraman dediniz. E, bunların kimliğine referans vererek Tontonu Bahriler dediğinden bahsediyorum. Hem hiç deniz sahivani gibi deniz gelenler. <gülüyor> evet, evet evet aynen öyle. Şimdi bunlar bizim gündelik hayat ritmimizi ...nasıl düzenliyordu? Hı hı. 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı vapurlar ilk gruba ait eğer... ...ilk, bu ilk kuşağı ait. Burada yanlış bir şey söylemiyorsam. Bunun dışında daha sonra gelen vapurları da... ...Sermet Muhtar Odus sürekli olarak hızlarıyla kıyaslıyor. Evet, Şimdi, bir de şöyle bir şey var, bir de isimleri var. Yani evet. 26'ya kadar galiba vapurlar... Vapurlara isim verilmiyor Ama 26'dan sonra 23. 23 e, Ama ondan sonra belli bir sayıdan sonra Artık vapurları numaralandırmaktan vazgeçiyorlar Vapurlara böyle isimler veriyorlar Büyükada, Fenerbahçe, işte Şahin falan gibi Onların her birisinin de bir artık kahramanımız oluyor Şimdi bakalım nasıl anlatıyor Sermet Evet tığı. şimdi Önce bir hızlı takdir ettiği v vapurlar var. var Onlardan bir tanesi 14 numaralı Aydın. Kendisinden kitabın iki yerinde bahsediyor. Bir tanesinde adaların gözbebeği olarak başlamış. Sabahları Pendik ve Kartal'dan gelerek ...Alatürk'a saat 1'de büyük adadan bir çeyrek sonra Heybeli'den direkt olarak İstanbul'a gider. Onda köprüden hareket edip aynı şekilde dönerdi. Heybeli dakikası dakikasına bir saatte tutardı ki Aşağı yukarı bugünün rekoru sayılır. Yani bir saatte Hibeli'ye gidebilmek yani bir büyük başarı şey yapılıyor. Evet aynı şekilde adalarda geçirdiği bir yazdan bahsediyor yine. Hristos yokuşunda Keşanlıların köşküne, köşkünde kiracı olarak bir yaz geçirmiştik diyor. Köprüden Alaturka saat 10'da yine direkt olarak kalkan 14 numaralı Aydın... Büyük adı iskelesinin dakikası dakikasına tam bir saatte tutardı. Bu, bu çok önemli Tabii. olsa gerek. Parmağım ağzımda şaştığım şu ki... ...bugünün Burgaz'ı, Heybelis'i hatta Suat'ı o köhne rekoru kıramadı gitti. <gülüyor> Şimdi burada birazcık daha modernist bir... Ee, hmm. Kimliğe bürünüyor. Evet. E, ama ya ama demek ki bütün bu şeye rağmen o, o hıza yereşemedik diyor. Evet, evet, evet, evet. Adaların temellisi olmadığım gitsem de bir iki ay istirahatle geçirerek köprüyü ancak üç beş kere inip çıktığım halde kaygı çekenlerdi. Bu güzelim canım yerlere daha çabuk erişilebilecek hiç değilse iki vapurcuk atla deve mi? Bugün 85.000 bin tonluk transatlantikler torpido hızıyla uçuyorlar. Kabilinden düşünüp dururken Büyük Adıyı da tutup Yalova'ya gidecek 18 millik motorların yaptırılacağını okuyunca Ya Rabbi şükür dedim. <gülüyor> Burada Kormuz hmm, ile yarışacak bir. bir <gülüyor> modern, yani daha büyük, daha hızlı bir e, bir kent yaşamı istiyor ve eski evet. zamanın artık hızı e, onu tatmin etmeyemeye evet, başlıyor. Yani. Evet, evet. Bundan sonra kendisinin takdir ettiği başka bir vapur. vapur daha var. O da şey şöyle bahsediyor. Adaların ilk numarasız vapuru Kadıköy halkının göz bebeği ferahtı. Adı da güzel yani. Ki tek silindiriyle meşhurdu. İkiz tontonların içinde tontonların ne olduğundan hmm. bahsetmiştik. Otuzluk, altmışlık paketlerini yarılamaya alışmış olan tütün tirakilerindeki hayretleri göreydiniz. Yani otuzluk dedi yani sigara şey, sigara. Evet, sigara. evet, evet. İlk sigaramı söndürdüm, ikinciyi sarmaya kalmadı, iskeleye halatı attık. Rabbena hakkı için martı gibi uçuyor. Evet, yani bu hız hız deneyimini anlatıyor. Yani evet, ne evet, kadar güzel. evet, Bu şeyler hocam, burada kendisi tek silindiriyle meşhur diye bahsetmiş. Hı. Bu silindir meselesi. Yani de. o Bunlar... şeyin e, bir e, buharlı, e, buharlı yeni bir e, bu silindirli buna türbinli vapurlar deniyor. E, şeyin tek e, bir türbinle e, çalışıyor. E, yani yeni bir buharlı e, e, gemi. E, teknolojisine işaret ediyor. Eskisinden biraz daha yeni ve daha hızlı gidebilen e, vapur olduğunu anlatmaya çalışıyor. Evet. E, şimdi bir de yavaşlara bakalım. Evet. E, yavaşlar ne yapıyor? E, 15 ve 16 numaralı vapurlarla başlayabiliriz. Gene eskilerden diyor Sermet Muhtar Aluz. 15 numaralı Nusreti ile 16 numaralı Kadirye... ...adlı iki bacalılar da... ...Marmara'da bocalarlar. Yani Bunlar gitmiyor, bocalıyorlar. Git, gitmiyor. Bunları düştün mü saatlerce al deniz havasını. Hele kağıt oyununa mı meraklısın? Alt salona yerleşip... 31 piket, poker... ...gık deyinceye kadar oyna. Kaçın kurasıymışlar... ...biliyor musunuz diye biraz tarihsel... ...bir bilgi de vermek istemiş. Mithat Paşa 1864'te... ...Tuna valisi iken... ...bunları ivedi olarak aldırtmış... Yıllarca Tuna'da işlemişler, İstanbul'a oradan aktarmalar. 17 numaralı şahine geçiyor bundan sonra. Bu da yine Anadolu kıyılarını, bizim bahsettiğimiz Anadolu'nun e, banliyöleri diyebileceğimiz lokasyonları e, uğrayan vapurlar. E, 18-19 numaralı Fenerbahçe ve Haydarpaşa vapuru ki uzunuzu diye içinde kimler oturduğundan bahsettik. İngiltere yapısı. Ağır yollu gemilerdi. ...beş altı sene evveline kadar çalıştılar... ...hatta biri iskelelik bile yaptı. Evet, yani bu artık çalışamaz hale geldiği zaman... ...tekneyi iskele olarak kullanıyorlar... ...yeni gemiler onu... ...ona yanaşıyor, onun üzerine yanaşıyor. Evet. evet. Ee, buradan bakalım. Ee, devam ediyorum. Bunun dışında bir de Marmara'da... ...daha uzun mesafeleri kat eden... ...bir 23 e, numaralı vapurdan bahsediyor... Da evet ediyor. evet sıra numarası 23'te dama demişti. O da Anadolu isimli iki bacalı ve hepsinin en küçüğüydü. Pat pat pat yalavayı boylardı. Boylu ve haylice de yollu olan büyükada vapuru ise meşrutiyet yıllarında gelenlerden. Öyle obur çıktı ki ocaklarını kömür dayandırabilirsen dayandır. Aslı astarı var mıdır bilmem duyduğumu söylüyorum. Yaşlı bir İngiliz binmiş. ...sağına soluna bakıp dururken tanıyıvermiş Külhani'ye. Bu geminin eski adı şuydu. 50 yıl evvel İngiltere'de filan yerlerden falan yere işlerdi. Geçen harpte de kasaplık hayvanları taşıdı <gülüyor> demiş. Yani bu vapurun üretiminin de yani nesne olarak aslında nasıl çok i̇şte daha o, geniş evet, a, yani her global diyebileceğimiz bir, ağlara... Yani bir soy ağacı var. Evet, her her birinin evet. bir soy ağacı var. Evet, evet. evet. Belki evet vapurların kendisinden e, bu şekilde bahsettikten sonra e, neler konuşulduğundan bahsedebiliriz. Yani şimdi bir özne olarak e, bun, bunların kahraman hızlarından, evet, kahraman olarak bahsettik. İçinde oturanlardan bahsettik. Evet. E, peki burada neler konuşuluyordu? Evet, evet yani bu şimdi her vapurun, her vapurun... E, Yaşı benim yaşımda olanların da anımsayacakları gibi müdavim dedikleri yani her vapurun düzenli yolcuları vardı. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Mesela işte Kadıköy'den, kalk, e, Kadıköy'den kalkan 8-15 vapurunda e, işte belli kolejin öğrencileri vapurun belli... Bir yerinde otururlardı hmm. ve vapurun üst katında yani o üst katında küçük küçük topluluklar oluşurdu. Ve bu şekilde e, günün olayları, e, yapılacak sınavlar, dedikodular, küçük şeyler hepsi vapurun üzerinde konuşulurdu. Yani her vapurun kendisinin kurduğu bir e, şey ortamı vardı ve oraya oturduğumuz zaman e, tanımasak bile... Yani tanış olmasak bile simaen kimin nerede oturacağını gide gele gide gele gide gele artık o bir şehir peyzajının toplumsal peyzajının parçası olurdu. Bu İstanbul'un toplumsal tarihinde uzun bir geçmişe sahip olduğunu e, görüyoruz. Ve nitekim şey Servet Muhtar Aluz bu Kadıköy Vapuru'nda konuşulanları bize ee, çok güzel diliyle anlatmış Evet en ince ayrıntısına kadar Biz de e, aktarmaya çalışalım Ve biraz o metin aralarından Neler yakalayabiliyoruz değil mi Onlara <gülüyor> bakalım Evet. E, meyve bahçesine getirtilen Kütahya'nın vişneleri Sohbet konusu Çengelköy'ün ayvaları Yakacığın kirazları Sultan Selim'in incirleri Bağdaki kütüklerin Kamilden kaldırılıp ...Amerika çubukları ile değiştirildiği... Kamilen, evet. ...Kamil... ...İçeren köyündeki şarapçı Tomson'dan alınan... E, Tomson'un sanıyorum Kadıköy'ün kuzeyine doğru değil mi... Bir, bir, e, şimdi, ...arazileri bir, bir, var... Bir, evet. e, ...çamlara deryalar kadar su sarf edildiği halde kavruk kalışları... E, ...sakızlı bahçıvan başının bahçedeki e, loğusa giden künge bir deve boyun, e, boynu takmak... ...zerzavatlığı canlandırmak teklifi... ...ve herifin derhal def edilişi. O seneler moda olmuş olan... ...pervaneli rüzgar tulumbasının... ...serçe parmak kadar... ...su isale edemediği. Çıkaramadı. Evet. Ee, siz biliyor musunuz bu şeyleri? Evet şeyini? bu, pervaneli bu, bu pervaneli bu şeydi. Bugünkü e, çocukluğumda bunu gördüğümü hatırlıyorum. Yaşı benle benzeyenler de hatırlayacaklardır. Bunlar e, Kadıköy'deki... Ee, köşklerin bahçelerinde bulunan bugünkü şeylere benzeyen e, hani e, nasıl diyelim şu e, rüzgar, rüzgar, rüzgar gülleri var ya elektrik ha, üreten ha. onların daha küçükleriydi böyle pervaneleriyle dönerler ve şey çekerlerdi yani e, onlar dön, döndükleri sırada ...Tulumba'dan e, su çekerlerdi. Yani kuyudan su çekmek evet. için... Belki e, bir yerde e, fotoğrafına olur olurdu e, bize e, <gülüyor> <her gece gülüyor> ulaştırırız. Bu, bu, bulabiliriz. Yani bu çok o peyzajın bir parçasıdır. Evet. Yani bu geniş kuyulardan bunu çalıştırdığınız zaman... ...elektrik falan harcamadan kuyudan insan emeğine e, gerek kalmadan... ...otomatik yolla su almak için. Ama bunların e, vapurda konuşulan şey bunu kurdurmuşlar ama... Şey, serçe parmak kadar su çekmiyor. Su çekmiyor, gibi. evet <gülüyor> yani. E, börekte, tatlıda yeganeliği ve lakin gözlemesinin ağza konmazlığı. Evet. E, Kerime'nin yani kızın e, mızrap vurmadaki mehareti. Fakat piyanodaki tarzı Efrenç, doğru söylediysem evet. yani, yani Batı hani. Evet, evet. Üzere bir türlü başaramadığı ve bu hususta yerden göğe kadar haklılığı yani güzel ut çalıyormuş ama bir türlü, bir türlü Fransız <gülüyor> Fransız teli çalabilecek. E, son vapurla dönüşü ve bunun e, üzüntü nedeni Olmuş. olması. Mesela bu, burada biraz duralım. Yani <gülüyor> son, son vapurla niye geliniyor? Bir soru işareti. Niye bu son vapurda <gülüyor> e, son vapurlara kadar kalmak karşı tarafta bir huy ediniliyor. Bunun Hı. arkasında acaba neler var ve bunun bir üzüntü evet, kaynağı evet. olması. Belki Beyoğlu'nun eğlence Değil hayatına fazla geçtiğimizde şey e, bu şeyde küçük anekdotu da şeyde hatırlarız. Yani vapur demek ki son vapura kalmanın bir bir anlam e, ve evet. zenginliği var yani. Evet, evet. evet. E, oğlunun rütbe ve memuriyetinden ziyade at araba merakı <gülüyor> Evet bu da bugünkü otomobil e, sevdasına evet, benziyor. Evet renk düşüyor. Komansava e, Mersibien diyerek tanrı kutlu kılsın güldür güldür Fransızca konuşuşu torununun çok evet. yakın yani bunlar değil mi şey, evet. günümüze. E, Kız torununa e, ilacın hiç yaramaması balık yağının hazme batiliği yani zor e, sindirilmesi gibi konular yani burada bir şekilde aslında her şey konuşuluyor evet, <gülüyor> yani her şey konuşuluyor ve yani <gülüyor> aslında konuşulmasını yani hiçbir konu vapurun toplumsal alanının Dışında e, kalmıyor. kalmıyor. Ve dikkat ediyorsan aynı zamanda gündelik hayat burada konuşma ortamına birebir yansıyor. Yani evet. bahçelere neler dikiliyor, nelerde başarılı oluyor, nelerde başarılı olunmuyor. Rüz, rüzgar tulumbası acaba kurdular <gülüyor> ama yapamadılar oluyor. Yani küçük teknolojik <gülüyor> yeniliklerin... Evet. E, Üzerinde durmaya değer şeyler mi yoksa e, geçici uçucu ve dikkat al evet. almamız gereken özel şeyler, hayatta ö ö özel seninle. hayattaki ...haşırılıklar... E, şeylikler, <gülüyor> hani nasıl diyelim üzüntü kaynakları, e, sevinçler, ...bunların hepsi vapurun evet. bir parçalarından bir tanesi. Evet. Vapur vapur dediğimiz şey bu ortamı. Ee, şehrin bir tarafından bir tarafına sabahleyin taşıyor, akşam bir de geri taşıyor. Geri taşılırken de belki o gün şehirde olan küçük e, öyküler orada yaşananlar aynı şekilde karşıya e, gelmiş oluyor. Vapur evet. işte bunun bir çeşit taşıyıcısı. Abi, haline bu sohbetler de karşıya tabii, geçmiş tabii. oluyor. Yani, bu, yani aynı zamanda bu ortamı e, orada gördüğü ortamı karşı tarafa taşıyor. Evet. evet. Vapur e, temamızı Belki bu noktada artık tamamlayabiliriz. E, Vapur'un gündelik hayatın e, bir nesne olmanın ötesinde nasıl gündelik hayatın bir kurucusu e, ve parçası olduğunu aktarmaya çalıştık. E, buradan şimdi ne, neyle devam edelim hocam? Vallahi yani burada benim e, ben bu konuşmayı doyamadım diyorum. Öyle adamın Bu adamın, e, şey, Sermet Muhtar'ın e, metni hakikaten... E, bir, bir küçük metin daha e, <gülüyor> okuyalım yani çünkü Peki. bu bu e, belki e, o dinicilerimiz bundan e, sıkılacaklar ama bence bu bu e, doyamıyoruz. buradaki, Biz e, ya. yap, yani buradaki anlatım yani bu bence hakikaten e, bu defalarca okunması gereken bir şey şimdi adalarla Kadıköy'ü e anlattık biraz adalarla ilgili e, şey yapalım ondan sonra sen onu e, anlattın e, bir tane e, e, yandan çarklılar, e, da ilgili Allah, bir e, fe, Fenerbahçe var yani. Şimdi a, adalara gidip gelen Aydın var. Aydın'ın marifetlerini anlattın. Yani nereden başlarmış, nasıl Bir tane öbür yandan çarklılar arasında 19 numaralı Fenerbahçe evet. ve 20 numaralı Haydarpaşa evet. varmış. Bu ikilisinden... İkisinden ikisinden sonra en on 17 numaralı Şahindi. İlk ve öğle üstü seferlerini yapan 8 numaralı Hereke, 15 numaralı Nüsetiye, numarasız Eseli Şevket tık nefesçiler. Yani bütünü ee, gidemez. Gidilemiyor. <gülüyor> tık nefes. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nefesleri şey, <şıkırıyor, gülüyor> koşamıyorlar. İçlerin içlerine bin. Deniz havasına, manzarasına gık de. ...mütalaya var. 3 300 sayfalık kitabı hatmet yahut alt salona in, kanepeye sırtı verip sırtı verip horul horul uyku kestir. Saray burnu sağımızda açılıyoruz, solumuz Moda. Kalamış köyü, Fener Bahçe mesire idii yani gönül süsleyen mesiresi öyle duruyor. Buradaki Fener şimdi buradan sonra Fener'e geçiyor. Evet. Buradaki Fener 1864'te Fenerler İdaresi'nin teşekkülden sonra yapılmış evvelce sabit ışıklıydı. Şimdiki gibi çakmaz yanıp sönmezdi sadece yanarmış. E, bu se seyrangahtan gezi yerinden çok daha bahsettiğimiz için tekrarına lüzum yok. An ancak e, şunu söyleyelim 10-15 sene evveli ne kadar hep oraya giderler diyor. Şimdi buradaki e, anlatım yani bir de e, vapurun e, vapurun... Yani tık nefesliği bir çeşit evet, insan antropomorfik evet. bir şeyi var. Şey, yani evet. Yaşlanıyor. Bazıları hızlanıyor. Bazıları hızlı değil. Bazıları insanın içine fenalık getiriyor. Bir türlü gitmiyor. Seyahat bir türlü bir, bir kısmı da çok şey oldu. Aman işte budur dedi, diyor falan. Evet. Yani bu teknolojiyle kent ilişkisinin, kentsel yaşamın teknolojiyle kurduğu ilişkinin böyle bir şeyini görüyoruz. Burada e edebiyata Yansımasını e, görüyoruz. Yani bu, bu noktaya geldiğimizde artık e, vapur e, gerçekten bir taşıt olarak aracı olmaktan e, çıkıp hakikaten kentsel e, toplumsal e, şeyin tarihin bir aktörü haline geliyor. Çünkü vapur üzerinden toplumsal yaşam kuruluyor. Ve vapurda o toplumsal e, yaşamın yeniden üretimine devam etmiş oluyor. Yani şeyin Sermet Muhtar'ın metinleri bence çok e, duyarlı bir şeyle gözlem dili. Çok dikkatlice okunması gereken bir şey. Ve bence e, yani e, işte tarihin böyle birçok izini içinde barındıran ve yazılacak şehir tarihleri için çok önemli araştırma soruları ortaya, e, kolay, evet, koyabilecek evet. zenginlikte metinler. Bu, e, evet, bu bugün bu, yol ağına geçmeyin düşünmüştük mesela, ancak bir sonraki programa. şey İstanbul'un e, İstanbul'un e, İstanbul yolları bitmiyor vapurları da bitmiyor. Vapurları da bitmiyor. Daha çok konuşuruz. Şey var, e, belki burada bir blogumuzu tekrardan hatırlatalım. Blogumuzun hem içeriğini e, sürekli olarak e, programlardan sonra e, güncelliyoruz. Hem de daha okunaklı hale getirmeye çalışıyoruz. Teknolojiyi öğrendikçe buradan arkadaşımız Murat Tülay'ın yardımlarından dolayı tekrardan teşekkür edelim. E, Bünyemuzun adresi İstanbul Kazan Biz Kepçe e, Bir de Facebook sayfamız var. E, yine programın ismiyle İstanbul Kazan Biz Kepçe. Bu bir Facebook topluluğu ve e, community. Ee, olarak geçiyor. Çünkü benzer isimlerde başka e, sayfalar da var. E, bizi buralardan e, takip edebilirsiniz. E, haftaya, görüşmek haftaya görüşmek üzere.